Kimnetli izleyenlerimiz tekrar birlikteyiz. Efendim Mustafa Karamuk cümleten selamünaleyküm aleyküm demiş. Aleyküm selam. Sayın hocam, Hazreti Peygamber Efendimizin müminler için mahşer günü şefaat etmesi nasıl olacaktır? Evet. Şefaati doğru anlamak lazım. Şefaat çift yönlü demektir çift taraflı şifa olmak demektir. Eğer çift yönlü ise önce dünyadaki şefaati anlamak gerekir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bulunduğu zamanda bütün peygamberler için bu böyledir. Bulunduğu zamanda kendisiyle beraber olanlara kendisine şifa olduklarına Birebir şefaat eder. Birebir. Kıyamete kadar gelmiş olan ümmeti içinde öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kıyamet günü ilk dirilen ben. Dirilir dirilmez. Kendime gelir gelmez. Secdeye kapanırım. Şefaat edeceklere şefaat hakkı alır, buyurdu. Bu durumda birebir şefaat etmez, şefaat edeceklere şefaat hakkı alır. Kimi şefaat hakkı alıyor? Eğer biri dünyadayken, dünya hayatını yaşarken birilerine şifa olmuşsa, manevi yolu göstermişse, ahiretin yolunu göstermişse, Allah'ın rızasının, dostluğunun yolunu göstermişse ebedi hayatını kazanmak için ona yol göstermişse, bu durumda eğer şefaat yarım kalmışsa, o yarım kalın şefaatini orada tamamlar. O şefaat etme hakkına sahip olmuş olur. Yok, eğer biz rastgele Resulullah Efendimiz ümmetine şefaat eder diye bunu anlarsak yanlış yapmış oluruz her devirde, her zamanda, her yerde mutlaka şefaat eden kullar vardır. Eğer biri bize yardım ediyorsa, Allah yolunda bize yardım ediyorsa, sirat-i yolunda bize yardım ediyorsa, ne buyurmuştu ayet-i kerimede? De ki, <gülüyor> eğer siz Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder. Ayağınızı sirat-i müstakimde sabit kılar. Allah yolunda yardım edebilmek için, Allah'ın kullarına yardım edebilmek için önce sirat-i müstakimde olmak gerekir. Sirat-i müstakimde Allah'ın kullarını sirat-i müstakime davet ediyorsak bu durumda Allah ayağımızı orada sabit kılar. Bununla beraber o da davetimize icabet edip sirat-i müstakimde yürüyenlere de şefaat etme hakkı verir. Şefaat böyledir. Eğer ana baba kendi evladına yolu göstermişse onlar evladına şefaat etme hakkına sahip olur. Evlat ana babaya yolu göstermişse evlat ana babaya şefaat eder. Hakkına sahip olmuş olur. Ne kadar? Şefaat edebildiği kadarıyla. Eğer yolu göstermiş o da kendisine imanda tabi olmuş, amelde tabi olmaya çalışmışsa Maksuda varamamışsa, onun gibi yapamamışsa, onun kadar yapamamışsa bile Allah bu şabat hakkını bundan dolayı verir. O birbirini sevenler, Allah için birbirini sevenler, birbirine yol gösterenler, beraber yürüyenleri beraber etmek içindir. Ahirette beraber etmek içindir. Çünkü Allah sevenleri birbirinden ayırmıyor. Yeter ki imanda tabi olmuş olsun, amelde de çaba gayret sarf etmiş olsun. O şefaat edene şefaat hakkı verdiği kul neyi kazanmışsa şefaat edilen de onunla beraber olacağı için aynı yere giderler. Şefaat bunun içindir. Ee, yoksa ben istediğime şefaat ederim ya da zahiri olarak sevdiğime şefaat ederim diye bir şey yoktur. Şefaati doğru anlamak gerekiyor. Dünyada eğer şefaat etmişse, şifa olmuşsa onun gönlüne ahirette de o yarım kalan, eksik kalan tarafı evet, tamamlar. Ameldeki tarafı tamamlar. Evet, şefaati böyle anlamak gerekiyor. Resulullah Efendimiz şefaat edeceklere şefaat ediyor. Onun şefaati büyük şefaattır Şefaati uzma dedikleri budur. Büyük şefaat. Yani şefaat edeceklere şefaat hakkı alır. Dolayısıyla şefaate uğrayan herkese o şefaat etmiş olur. Yoksa böyle birebir kula şefaat etmez. Şefaat edecekleri şefaat eder. Evet. Efendim Mira Orkun selamünaleyküm. Yüzüm çok kuru, yabancı bir marka krem var. Bir tek o iyi geliyor. İnternette yabancı marka kremlerde domuz yağı olabilir deniyor. Bunun içinde var mı yok mu bilmiyorum. Sizce bu kremi kullanmam. Haram olur mu? Bu kremi kullanmak haram olmaz. Ona şifa olmuş olur zaten. Buna beraber e, domuz etini yemek haramdır. Herhangi bir şekilde metalak kremin içinde vardır, yüzüne sürüyor. O e, yemek gibi değildir. Buna beraber böyle zanla, şüpheyle de hareket edilmez. E, böyle şeyler, şeytanın verdiği ve söz böyle şeyleri böyle Ciddi almak doğru değildir. Her türlü kremin içinde olabilir. Ama biz onu bilmiyoruz. Bu durumda onu kullanmamamız gerekir. Ya da bir ilacın içinde olabilir. Onu biz bilmiyoruz. Eğer kesin olarak biliyorsak o zaman onu kullanmayız. Bilmiyorsak böyle zanla, tahminle hüküm verilmez. Evet. Rahatlıkla kullanabilir. Bir sorun olmaz. Gönlümüzü böyle şeylerle de meşgul etmemiz doğru değildir. Efendim aynı izleyicimiz Kur'an'da Hz. Yusuf'un ailesinin Hz. Yusuf'a secde ettiğini söylüyor efendim. Bir ayette Allah'tan başkasına secde edilmez yazıyor. Başka bir ayette Allah'tan başkasına secde edilmez yazıyor. Açıklar mısınız demiş efendim? Evet. Secde bir tek Allah'adır. Allah'a yapılan secde başkadır. Kula yapılan secde başkadır. Kula yapılan secde var mıdır? Elbette ki. Bütün melekler Hazreti Adem'e secde etmedi mi? Ettiler. İblis secde etmediği için kovulmadı mı? Kovuldu. Bu durumda secdeyi doğru anlamak gerekir. Allah bunu anlatıyorsa bize bir şey öğretiyor. Ruku başkadır, secde başkadır. Ruku itaati anlatır, Ruku eden sana itaat ediyorum demiş olur. Her halükarda azametin, büyüklüğün önünde ekiliyor. Bu senin büyüklüğünü kabul ediyorum demektir. Büyüklüğünü. Secde ise neden secde, rükuda, Subhanallah bir azim diyoruz? Bunun için. Büyüklüğünü kabul ediyoruz. Secde ise O'nun e, manevi olarak, O'nun temizliğini, tertemiz oluşunu, O'nun şerefli oluşunu, Allah'a yakın oluşunu kabul etmiş oluruz. Onun için Sübhane Revi'ye ile diyoruz. Allah'a secde edince, Rabbimiz olduğu için secde ederiz. Ama secde kula olunca, yani anasının babasının 11 on kardeşinin ona secdesi onun şerefli oluşunu kabul etmeleriydi. Şerefli oluşunu. Onun Allah'ın ona nefet ruhun açığa çıkmasından dolayı, şereflenmesinden dolayı secde ediyoruz. Secde edince neyi kabul etmiş olur aslında? Ben de senin gibi olmak istiyorum. Sana uymak, sana tabi olmak, senin gibi olmak istiyorum demektir. Allah bizi seninle şereflendirsin demektir. Dolayısıyla e, kula secde olur mu? Olur. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Ama kula olan secde ile Allah'a olan secde arasında fark vardır. Biri vesile, biri vesilenin sahibi. Allah eğer secde edin dediyse, secde edilmesi gerekir dediyse, bu durumda evet, onun şerefli oluşunu kabul etmiştir. Allah'ın güzelliğinin onda tecellisini kabul etmiştir. Dolayısıyla ben de onun gibi bir hur olmak istiyorum demiştir. Allah'a secde ederken evet, o bambaşka bir şey. Ora sen benim misin sen beni yaratan misin Secdeye layık olan sensin. Ama eğer rükfu itaati gerektiriyorsa büyüklüğü kabul etmeyi gerektiriyorsa Secde de onun temiz oluşunu, şerefli oluşunu eğer kabul etmekse, bu durumda peygamberi kabul ederken ona manevi olarak ruku ve secde etmiş oluyoruz. Bunu kabul etmeyenler ne olur? Bunu kabul etmeyen kafir olur. Yani onun büyüklüğünü, şerefli oluşunu, şerefini Allah'tan alışığını kabul etmeyenler, Allah'ın ona nefret ruhun üzerindeki perdenin kalk kalktığını, onun Allah'a aşık olduğunu kabul etmeyenler onu kabul etmemiştir. Dolayısıyla peygamberi kabul etmemiş olur. Ve bu kıyamete kadar bu böyledir. Bütün mürşid kâmiller için geçerlidir. Zahiri değil. Manevi olarak onu öyle kabul etmesi gerekir. Evet, secde demek, kula secde demek onun büyüklüğünü, şerefini, şerefli ordusunu, Allah'tan şerefini aldığını kabullenmektir, kabul etmektir. O şerefe sahip olmak için onu örnek olarak, önder olarak, rehber olarak kabul etmektir. Ona uymayı, tabi olmayı kabul etmektir. Evet, büyüklüğünü böyle kabul ediyorsun. Onun gibi bir kur olmayı kabul ediyorsun. Evet, Allah'a secdeyse, Allah'ı Rab olarak kabul ediyor. Allah'a kur olmayı kabul ediyorsun. Yani ikisi arasındaki fark, biri, biri, e, Allah'tan aldığı şerefi üzerinde gösterdiği için o şerefi kabul edip o şerefle şereflenmek içindir. Allah'a olan secde ise Allah'a kul olmak içindir, abd olmak içindir, aşık olmak içindir. Onun için söylüyoruz secde kulun Allah'a en yakın olduğu anidir ki bu aşıklık halidir, aşk halidir. Aşkını ilan etme halidir. Bir hulü sevmek, Allah için, Allah'tan dolayı, Allah'ın güzelliğinin tecelli etmesinden dolayı, Allah'a kul oluşundan, abd oluşundan dolayı sevmek başkadır. Allah'ın Rabb'lığını sevmek başka bir şeydir. İkisi birbirinden farklıdır. Buna bir secde var mıdır? Allah secde vardır dediyse vardır. Onu tevil etmeye gerek yok. Secde ettiler dediyse secde ettiler. Büyüklüğünü kabul ettiler. Şerefli oluşunu kabul ettiler. Onunla beraber olup, yaklaşıp o secdeden dolayı onlar şeref buldu. Evet. Efendim, Ronay İslamoğlu. selamünaleyküm Aleyküm Efendim. Aleyküm selam. Yunus Emre Aleyküm. Hazretleri'nin mürşidi kendisine ben bilmem zikrini verdiği rivayet olunuyor. İçinde yaşadığımız çağa bu zikri nasıl uygulayabiliriz. Bu konudaki görüşünüz nedir? Bizi sizinle tanıştıran alemden Rabbine hamdolsun. Yaptığınız tek bir tebessüm bize cennetten de ötedir. Sizi ve bütün kardeşlerimizi çok seviyoruz. Selam ve sevgiyle iyi yayınlar demiş efendim. Allah'a emanet olsun. Eğer biri bildiğini iddia ediyorsa bu durumda onun öğrenmesi mümkün değil. Çünkü bildiğini iddia ediyor, bildiğini zannediyor. Onun için söylüyoruz, eğer biri bilmediği halde bildiğini zannediyorsa hiçbir zaman onun öğrenmesi mümkün değildir. İman ettiğini zannediyor ama iman etmemişse hiçbir zaman onun iman etmesi mümkün değildir. Ama iman etmemişse, iman etmediğini de biliyorsa onun iman etme imkanı vardır. Bilmiyor, ve bilmediğini de biliyorsa, bu durumda onun öğrenme imkanı vardır. Onun için aslında Allah'a karşı, Resulü'ne karşı söylememiz gereken söz, söz nedir? Ben bilmiyorum. Kim biliyor? Allah biliyor. Resulü biliyor. Eğer biri bir müşidik amele tabi olduysa, onun kazandığını kazanmak istiyorsa, onun karşısında ben biliyorum demesi onu kabul etmemesidir. Dolayısıyla onunla beraber yürümemesidir. Ben bilmiyorum demesi gerekir, bilmem demesi gerekir ki bilmediğini öğrensin. Yanlış öğrendiklerini, yanlış bildiğini bırakıp doğru bilgiyi alsın diyedir. Her dervişin mutlaka bu zikri yapması gerekir. E, Mürşidine karşılık. Onun için, eğer biri bir mürşidi kamile tabi olursa, bütün bilgisini bırakması gerekir. Mürşidi neyi öğrettiyse, orayı alması gerekir. Ona lazım olan odur. Gerekli olan odur. Eski bilgisini de teyit ettirmesi gerekir. Eğer yanlış biliyorsa düzeltmesi gerekir. Doğru biliyorsa teyit etmiş olur ki, o bilgiyi de gene mürşidinden almış olur. Evet. Bilgi deyince, elbette ki e, her türlü bilgi, Sadece Allah'ın vahyettiği kitap değil, Kur'an değil, sadece hadis değil, evet, olayları, meseleleri, kainatı, varlığı, geceyi, gündüzü, ayı, güneşi, evet, denizleri, dağları, yerleri, gökleri, her şeyi bir ayet olarak okuması gerekir. Bu doğru bilgiyi gene ondan alması gerekir. Efendim Savaş Yılmaz, Selamünaleyküm Efendim, iyi yayınlar demiş. Evlatlık alınan çocukların buluk çağına erdikten sonra helal olmadığı, helal olmadığını söyler bazı alimlerimiz. Ailelerimizin iştihadları bu konuda farklıdır. Allah'ın ölçüsüne göre bu nasıl olmalıdır? Allah sizden razı olsun. Amin. Size gani gani ömür versin. Allah razı olsun. Mutlaka Allah'ın bir ülküsü vardır. Kim nasıl bir iştihatta bulunursa bulunsun, Allah'ın emri ve hükmü ortadadır. Bunun dışında bir iştihat yapamaz. Eğer bir çocuk evlatlık alınmışsa, çocuk küçük, süt emiyorsa, eğer o ailenin hanımı onu emzirirse, bu durumda onun çocuğu olmuş olur. Hiçbir şekilde haram olmaz. O ailede hiç kimseye haram olmaz. Neden? Kardeş oldular da ondan. Evlat oldu da ondan. Ama eğer süt emzirmemişse ama evlatlık almış, onu büyüttüyse buluk çağına erdiğinde her ne kadar gene evlatları olmuş olsa bile e, haram demek e, doğru değil. Bu durumda e, nikah düşebildiği için, nikah düşeceği için Nikah düşeni birine nasıl muamele edilmesi gerekiyorsa o tedbiri almak gerekiyor. İnşallah anlaşılmıştır. Evet. Haram deyince onu kovmanısında değildir. Yani kendini biraz koruması gerekir. Hepsi bu. Gerektiği kadarıyla. Efendim İzmir'den Nalan Özcan Gürer. Ben bu yolda öksüz ve yetim kalmış biriyim. Beni de sizin cennetinize kabul eder misiniz? Bir de İzmir'de oturuyorum. Yönlendirebileceğiniz bir yer var mı diye sormuş evet. hocam. Belki şu anda yönlendirebileceğimiz bir yer yoktur. Ama yakında olacak inşallah. Ama yönlendireceğimiz bir şey vardır ki, o da kendi evindeki televizyonudur. Diğer tv'yi seyretsinler. Hep beraber olmuş olurdu inşallah. Hep beraber gönlümüz cennet olur inşallah. Eğer biri bizimle beraber olmak isterse, beraber yürümek isterse, elbette ki onun başımız üzerinde yeri vardır. Evet. Bütün kardeşlerimiz için bu böyledir. Evet. Efendim Adana'dan Tülay, Hergül, Sarıkaya hayırlı günler. Allah'ın rahmeti, bereketi <gülüyor> ve selamı sizin üzerinize olsun. Amin. Amin. Kurban bayramında Allah nasip ederse kurban kesmeyi düşünüyorum. Bu arada yedi ay önce eşimi kaybettim ve keseceğim kurbanı eşimin namına kesmek istiyorum. Acaba uygun düşer mi? Keseceğim olan kurban sevabını eğer Allah nasip ederse eşimin adına sevap olsun istiyorum. Karar veremedim. Hocam bana yardımcı olursa çok sevinirim. Allah razı olsun hocamın ellerinden öpüyorum. Tüm ekibinize kolaylıklar diliyorum demiş. Allah razı olsun. Allah kardeşimizin eşine rahmet eylesin inşallah. Amin. Rahmetiyle, lütfuyla muamele etsin inşallah. Amin. Yerini cennet eylesin inşallah. Amin. ahirette kıyamette bizi beraber eylesin inşallah. Amin. Kardeşimize de sabırlar ihsan eylesin inşallah. Amin. Kurban kesmesi elbette ki eşi için uygundur yerindedir. Ee, çok da güzel olur. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam e, her e, kurban kestiğinde mutlaka Ayşe annemize de kesip e, hediye ediyordu. Aynı zamanda bir sünneti de yerine getirmiş oluyoruz. Bunu yaparken evet ona sevabını ona hediye ediyoruz. Buna beraber aynı sevabı kendimizle kazanmış oluyoruz. Yani Allah <gülüyor> kerimdir, ikram sahibidir. Biri bir iyiliği yapıp ikram ettiğinde, hediye ettiğinde o sevabın aynısını gene kazanmış oluyor. Onun için biz de cömert davranıyoruz. Böyle hediye ediyoruz. Elbette ki hediye ederken... Resulullah Efendimizi de unutmuyoruz. Eğer bir sevabı Resulullah Efendimize hediye etsek. O hediye ile beraber önce Resulullah Efendimize hediye ettik. Sonra kimi hediye edeceksek ona hediye ettik. Böyle bir durumda nasıl bir şey hasıl olur? Meydana gelir. Önce Resulullah Efendimize hediye ettiğimiz için o hediyeyi orada Resulullah Efendimiz o hediye edenin adına o hediye eder falanca sana bu hediyeyi göndermiş diye o hediyedir Onun için önce Resulullah Efendimiz'e her neyi hediye edersek edelim, her neyi kurban edersek edelim, bunu böyle yapmamız gerekir. Neden? Orada Resulullah Efendimiz o hediyeyi kendi eliyle takdim etsin diye. İnşallah böyle yapacağız. Evet, Allah razı olsun. Efendim İlyas Çelik Ergani'den bütün müminlere <gülüyor> ve hocamıza selam olsun. Aleyküm. Allah'ı müşahade etmek için nasıl bir manevi hale sahip olmamız gerekiyor? Basiret ve feraset konumundaki bir mümin müşahadeyi kolaylıkla sağlayabilme imkanına sahip midir? Evet. Allah'ı müşahade demek doğru değildir. Allah'ın tecellisini müşahade etmek demek daha doğrudur. Çünkü mutlaka arada isim perdesi vardır. İsim perdesi. Evet, Allah'ın isimlerinin, güzelliğinin perdesinden cemalini müşahede etmek. Nasıl mümkün olur? Allah'ın cemalini müşahede eden, Allah'ın kuluna nefrettiği ruhtur. Yani o Allah'ın nefrettiği ruh, o nur sahibini müşahede ediyor. Bunun için yapılması, olması gereken şey nedir? Buna feraset yetmez. Buna basiret de yetmez. Bunun olabilmesi için Kulun nefsini tezke etmesi gerekir. Terbiye edip temizlemesi gerekir. Nefsini aradan çekmesi gerekir. Eğer nefsini aradan çekerse saf Allah'ın nefediği ruh olur, nur olur. O zaman Allah'ın cemarını o Allah'ın nefediği ruh müşahede etmiş olur. Dünyaya gelmeden önce Allah bütün zürriyetini Adem'in sülbünden alıp onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye hitap ettiğinde ruhlar ne dediler? Kalu bela şehidna. Evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Biz buna şahit. Şahit olduk. Seni cemalini müşahede ediyoruz. Bizim Rabbimiz olduğunu müşahede ediyoruz. Rabbimiz olduğunu müşahede ettik ya Rabbi derler. Dediler. Müşahede eden kimdir? Hiçbir buna beraber zürriyetini belinden aldı dedi. Sadece Ruh müşahadesi değildir bu. Buna beraber orada başka bir e, varlık daha vardır. Belinden alındığı için. Ama tertemizdir. Kirlenmemiştir. Dolayısıyla cemali öyle müşahede etmiştir. Eğer kulda, dünyadayken gelmeden önceki harine bürünürse, nefsi aradan çekerse, tezkiye ederse, terbiye ederse ki bu yani insanın tek başına yapacağı bir şey değildir. Allah bunu, bu vazifeyi peygamberlerine vermiş. Dolayısıyla peygamber varisi bunu yapar. İş, onların vazife onlarındır. Onu tezkiye ettiğinde, temizlediğinde, aradan çektiğinde evet, Allah'ın nefeti ruh, onda tecelli eder, açığa çıkar. Saf, Allah'ın güzelliği olur, nuri olur. Onda görünen ne olur? Allah'ın isimleri, güzelliği, Sadece hayır görünür. Sadece güzellik görünür onun üzerinden. Dolayısıyla o Allah'ın cemağini müşahede eden de Allah'ın nefrettiği ruhtur. Sahibini görüyor. Rabbini müşahede ediyor. Rabbinin güzelliğini müşahede ediyor. Elbette ki bu müşahede de kulun e, o manevi haline göredir. Bulunduğu mertebeye göredir. gerçek manadaki zati tecellinin olabilmesi için de saf, safiye makamı, kamile makamının olması gerekir ki yani saf, Allah'ın nefeti ruh demektir. Safiye makamı. Benliğinden, varlığından eser kalmamış. Evet. Efendim, Diyarbakır'dan Yakup, meleke hale gelen günahlardan nasıl kurtulabiliriz? Meleke, güç ve kuvvet demekti. Ama ters tarafta olunca, evet her ne kadar ona meleke dense de, güç ve kuvvet dense de, aslında şeytani olan bir şey, günah olarak, eğer bizde güç ve kuvvet haline gelmişse, ondan temizlenebilmek için, önce tevbe etmek gerekir, istiğfar etmek gerekir. Onun gücünü, kuvvetini kaybetmesi için, onunla mücadele etmek gerekir. Savaşmak gerekir cihad etmek gerekir. Cihad olmadan hiçbir savaş kazanılmaz. Savaşılmadan savaş savaş kazanılmış olmaz. Evet, bir mücadele gerekir. Mücadele ettiğinde, çabasını, gayretini sarf ettiğinde, gücünün yetmediği yerde Allah ona yardım eder. Eğer güç ve kuvvet haline gelmişse, kendini ileri koymuyorsa, ileri koyamıyorsa, gücü buna yetmiyorsa ya da kendisi benim gücüm buna yetmiyor diyorsa, ne yapması gerekir? Allah'tan yardım dilemesi gerekir. Allah'ın yardımı gelir. Bütün haliyle, gönlüyle Rabbine sığınması gerekir. Yardım gelir. Tam onun karşısında, onun tersi ne varsa onu yapmaya çalışması gerekir. Öyle ki, tam tersi olan karşılığında meleki güç vardır. Öteki şeytani güçti. Nefsani güçti. Evet, meleki güç güçlendikçe, kuvvetlendikçe öteki de gücünü kaybeder. Dolayısıyla o hatasına, kusuruna, günahına, yanlışına evet güç getirebilir. Onu işlememe gücünü kendinde bulur. İnşallah. Efendim aynı izleyicimiz insan mı mürşidini seçer yoksa Allah tarafından mı dervişe mürşid belirlenir? Öncelikle insan nasıl anasını babasını seçme hakkına sahip değilse, önce onu bilen, yaratan yarattığını bilmez ki buyurdu. Yaratan bilmez mi? Yarattığını bilmez mi? Ona ne gerekir, ne lazımdır onu bilmez mi? Bilir. Bilir ve bu takdiri yapmıştır. Nasıl ki anasını babasını takdir ettiyse, aynı şekilde manevi olarak kendisine ana baba olacak, Mürşidi de takdirol eden gene odur. Mürşit seçmiyor. Allah seçmiş. Yani mürşit kendi derişini seçmiyor. Deriş de kendi mürşidini seçmiyor. Seçemiyor. Allah öyle takdir etti. Evet. Onlar bir araya geldiğinde beraber Allah'ın muradını üzerinde gerçekleştirmek için gerekeni yaparlar. Bununla beraber mürşit onu bir başka mürşide gönderebilir. Ama başlangıç itibariyle mürşidi bellidir. Nasıl ki Allah rızkı takdir etmişse, manevi rızkı da öyle takdir etmiş. Bu da manevi rızıktır. Elbette ki manevi rızıkla zahiri rızık birbiriyle kıyaslanmayacak kadar farklıdır. Manevi rızık en önemli olandı, insan için olmazsa olmaz olandı. Onun için o rızkı alabilmek için kul ne yapar? Mürşidini arar. Zaten onu bulduğunda işte bu der. Evet. Efendim anne izleyicimiz devamlı gıybet edilen bir ortamda yaşayan biri nasıl durmalıdır? <gülüyor> evet. Kesinlikle o gıybete katılmamalıdır, Oyun tasdik etmemelidir. Doğru söylüyorsunuz dememelidir. Eğer şartlar, imkanlar müsaitse e, gerekeni de söylemelidir. Allah'ın emrini, vahyini, ayetlerini söylemelidir. Gıybet etmek, ölü kardeşinin etini yemektir demelidir. Kardeşimizin etini yemeyelim. Yiyorsanız bana ikram etmeyin demelidir. İmkan varsa, şartlar müsaitse. Ya da orayı terk etmelidir. Ama hepimiz biliyoruz ve görüyoruz. Neredeyse gıybetsiz alan yok gibidir mütahkiler hariç. Allah'ı sevenler hariç. Allah'ı sevenler bir araya geldiğinde, evet, onlar sadece Rab'lerini tesbih ederler. Rab'lerine hamd ederler. Rab'lerini şükrederler. Rab'lerini överler. Rab'lerini anlatırlar. Rab'lerinin rızasını nasıl kazanacaklarını birbirlerine öğretirler. Anlatırlar. Daha doğrusu dertleşirler dertleri Allah'ın rızasıdır. Allah'ın dostluğudur. Evet. Dertleşmeleri de ibadettir, hamdır, tesbihtir, zikirdir, şükürdür. Ama eğer mutaki değilse, derdi Allah'ın rızası, ebedi hayati dostluğu değilse, kendine başka dertler edinir. Kendisiyle meşgul olmaktan başka başkalarıyla meşgul olur. Hayatı yaşarken, düşünürken, konuşurken mutlaka bizim Allah'ın muradi üzerimizde gerçekleşsin diye düşünmemiz, konuşmamız çaba gayret sarf edip hayatı yaşamamız lazım ki kul olalım, mütaki olalım, ihlasli olmuş olalım, Rabbimizi ciddiye almış olalım. Derdimizin bu olması gerekir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Müminin, mümin üzerindeki haklıdır ki gıyabında onun şerefini korusun. Namusunu korusun. Haysiyetini korusun. Eğer birileri eleştiriliyor, çekiştiriliyor, gıybet yapılıyor, iftira atılıyorsa, evet, mümin kardeşinin şerefine dil uzatmıştır. Haysiyetine dil uzatmıştır. Önce bunu yapan Allah'a ters düşmüştür. Allah'ın yapma dediğini yapmıştır. Çirkin dediğini Evet, yapmıştır ve onu güzel de göstermeye çalışıyor. Ben haklıyım diyor. Onun için gıybet şirktir. Yaptığının güzel olduğunu söylediğinden dolayı. Evet. Dille söylemesi gerekmiyor. Tavruyla bunu gösteriyor zaten. Evet. Efendim bir izleyicimiz. Sizi severek dinliyoruz. Aylacak seviyoruz hocam. Evet. Allah razı Rüyada Allah razı Peygamber Efendimiz'i görmek neyi işaret eder? Evet, rüyada Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı görmek, onu gerçekten görmek gibidir. Hayattayken onu ziyaret etmek gibi görmek gibidir. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Kim beni rüyada görürse gerçekten görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez buyurdu. Nasıl görürse görsün, hangi halde görürse görsün. Hatta bir kişi Farklı halde göre, görebilir. Mesela genç gibi görebilir, yaşlı gibi görebilir, daha farklı görebilir. Nasıl görürse görsün, o kendi peygamberiyle beraber olmuştur. Resulullah Efendimiz'le beraber olmuştur. Gönlü beraber olmuştur. manevi olarak beraber olmuştur. Mesela bu durumda neyi anlamak gerekiyor? Evet, Resulullah Efendimiz'e iman etmiştir. Ama bu arada onun o andaki gör, görürken, o andaki tavrı, hali, hareketi bulunduğu durumu, hali çok önemlidir. Söyledikleri çok önemlidir. Yorum ona göre yapılır. Söylemişti mesela. Mesela biri görse ki Resulullah Efendimiz'in zakhalı yok. Örnek verdim. Bu ne demektir? Evet. E, Sünnetin bir kısmını ihmal ediyor demektir. Görse ki ayağında sorun var. Bu durumda Allah yolunda yürüyemiyor demektir. Görse ki sorun var. Allah için gerekeni yapamıyor demektir. Eksiklik var demektir. Görse ki zor durumdadır. Kendisi zor durumdadır. İmanı zor durumdadır. Resulullah Efendimiz'e olan imani zor durumda demektir. Hemen kendini toparlaması gerekir. Yani her gördüğümüzde, evet o gördüğümüz hal çok önemlidir. Görse ki sevinçlidir. Görse ki bizi seviyor. Bu durumda biz onu seviyoruz. Bu durumda bizden razı demektir. Halimizden razı demektir. Güzel yapıyorsun demektir. Yani her gördüğümüzde haline göre mutlaka anlamamız gerekir. Bunu böyle anlarsak zaten rüya ya uyarıcı olur ya da müjde olur. O rüyanın müjde ya da uyarıcı olması onun halinden, tavrından bizim ona olan muamelimizden veya söylediklerinden anlaşılmış olur. Onu mutlaka almamız gerekir. Müjde ya da uyarı olarak. Evet. Efendim Elazığ'dan halis su içer. <gülüyor> Selamun aleyküm efendim. Aleyküm Hürmetle ellerinizden öperim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Size gelen iyilikler Allah'tan, kötülükler nefsinizdendir. Başımıza gelen kaza ve musibetleri nasıl anlamalıyız? Evet. Önümüze, başımıza her ne gelirse gelsin bilelim ki mutlaka orada Allah'ın bir muradi vardır. imtihan vardır. İmtihan. i̇mtihan demek kazanma imkanıdır. Başımıza ne gelirse gelsin orada bir kazanma imkanı vardır. Allah'ın o imtihandan sonra mutlaka bir rahmeti vardır. Bizim için hayrı dilenmiştir. Mesela o imtihanı görüp yapmamız gerekeni yapmaktır. Düşünmemiz gerekeni düşünmektir. Oradan ders çıkarmaktır, onu anlamaktır. Resulullah Efendimiz buyurdu, Allah en büyük musibeti bana, peygamberlere sonra bize yakın olanlara verir. Neden? İkram etmek için. O büyüsün diye. Nasıl büyüyecek? Nefsi tezkiye oldukça, nefsi terbiye oldukça, Eksiklikleri düzeltildikçe, manevi olarak nurlandıkça, tecelliye mazhar oldukça ne olur? Allah'a yaklaşır. Allah ona ikram etmiş olur. Onun için bütün musibetler hepsi hepsinin arkasında Allah'ın ikramı vardır. Allah'ın güzelliğinin tecellisi vardır. Mesele bunu görebilmektir, bunu anlayabilmektir. Görürsek ne olur? Görürsek şükrederiz, hamd ederiz. Rabbimiz bize ikram ediyor, ikram etmeyi diliyor deyip o ikrami almaya çalışırız. Nasıl? Sabrederek, şükrederek, hamd ederek. Ya Rabbi sen ne yaparsan o mutlaka güzeldir. Mutlaka nefsimin bir tarafını düzeltiyorsun. Nefsimden olan yanlışı düzeltiyorsun demek lazım, diyebilmek lazım. Evet, kötülükler kendi nefsimizden. Yani biz kendimize daha önce kötülük yapmışız, yanlış yapmışız, başımıza o geliyor. Ne yapıyor Allah? Onu düzeltiyor. Hadi düzeltiyor bakalım. O düzeltiyor. Bizim düzeltemediğimizi o düzeltiyor. Eğer düzelirse ne olur? Söyledim biraz önce. Nefis aradan çekilirse, terbiye olursa, nurlanırsa geriye Allah'ın tecelli ettiği saf ruh kalır ki saf Allah'ın güzelliği olur. Bir mümin de bunu istemeli değil midir? Evet. Evet Elbette ki bunun karşılığında mutlaka bir zahmet vardır. İmtihana tabi tutulmak vardır. Musibet vardır. Bela vardır. Nasıl ki nimetlere şükrediyor, hamd ediyorsak musibetlerin arkasındaki nimeti bilip Rabbim bana ikram etmeyi dilemiş deyip ona da şükredip, şükredip hamd etmek gerekir. Efendim Şعيب ikinci. Aleyküm hocam. Geceniz mübarek olsun. Benim eşim Arap sürekli Kur'an okuyup Kur'an hatim yapıyor. Ben ısrarla hadis, siyer ve tefsir okumasını önerdiğim halde Kur'an okuyor. Kendi aklıyla Kur'an'ı anlayabilir mi tam anlamıyla? Ben korkuyorum ileride yanlış anlamasından. Eşim ben anlıyorum çok sevap Kur'an okumak diyor. Hocam bu durum nasıl, kimseden de ders yardım almıyor? Evet. Her kitabın bir muallimi vardır. Allah'ın kitabının muallimi, Resulullah Efendimiz'dir. Onsuz, O olmadan, hadisleri olmadan, sünnet olmadan, O'nun hayatı anlaşılmadan, Kur'an'ın anlaşılması mümkün değildir. Çünkü Allah ne buyuruyordu? deki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Eğer iman etmek istiyorsak, imanımız artsın istiyorsak yapmamız gereken şey onun resulüne tabi olmaktır. O Kur'an'ı nasıl anladıysa öyle anlamaktır. Nasıl iman ettiyse öyle iman etmektir. Bunun için de bize ne gerekir? Resulullah Efendimiz'in elbette ki hayatı gerekir, hadisler gerekir, sünnet gerekir. Onun kulluğunu öğrenmek gerekir. Sonra bu Allah'ın kitabı, Allah onu sevap kazanalım diye göndermemiştir. Onu hayatımızda yaşayalım diye, hayatımızı onunla yaşayalım diye göndermiştir. Onu okuyan sevap kazanır mı? Elbette ki sevap kazanır. Ama e, Allah'ın onu vahyetmesinin sebebi sevap kazanmak değildir. Asıl sevabı nasıl kazanırız? Asıl sevabı onu anlayınca, iman edince, o bize aklaka dönüşünce, amele dönüşünce kazanmış oluruz. Yoksa sadece kelim, e, kelamını okumuşuz. Orada nerede? Nasıl, nasıl bir şey kazanıyoruz orada? Yani işin gerçekliği, hakikati nedir? Perde arkasında nasıl görünüyor? Biri Allah'ın kitabını okurken, iman ettiği, Rabbi için ne diyor? Bu benim Rabbimin kelamidir. Rabbim bunu böyle söylemiş. Hiç anlamasa bile bu durumda gönül itibariyle kitabın, Kur'an'ın sahibiyle beraber olmuş olur. O kelamı, o söylediği için, o da aynı kelimeyi tekrar ettiği için onda farklı bir hal olur. Gönül itibariyle Allah'a yakınlık olur, perde aralanmış olur sevabı, nimeti oradan kazanıyor. Güzelliği, nuru oradan kazanıyor. Yoksa böyle kuru kuruya olmuyor. Yoksa böyle hiçbir şey hissetmeden böyle almış, peş peşe okumuş ben hatim indirdim. Ben onunla dalga geçtim, alay yettin Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Öyle insanlar var ki Kur'an'ı okur, Kur'an onlara lanet eder. Bu Kur'an kıyamet günü ya şefaatçidir ya da davacıdır kime lanet ediyor? Okuyup, kendisini anlamak istemeyene, kabul etmek istemeyene, bununla beraber tersini yapana. Kıyamet günü kimden davacıdır? Kime şefaatçidir? Zaten şifa olmuşsa, burada şifa olmuş. Burada şifa olmuş. Gerekeni yapmaya çalışmış ama yeterli olmamış. Öbür tarafta şefaatini tamamlar. Kime davacı olur? hem okumuş hem de tersini yapmış. Adeta ara etmiş, dalga geçmiş. Allah'ın muradını bir kenara bırakmış. Allah ne burada ayet-i kerimede? Onlar Allah'ın ayetleri üzerinde düşünmezler mi? Tefekkür etmezler mi? Tedebbir etmezler mi? Tafakkur etmezler mi? Onlar akıllarını nasıl kullanıyorlar? Nasıl böyle hüküm veriyorlar? buyurdu. Onun için Allah'ın ayetleri üzerinde düşünmek gerekir. Tefekkür etmek gerekir. Derinlemesine tefakuh etmek gerekir. Arkasındaki manayı anlamaya, hikmetini anlamaya tedbir etmeye çalışmak gerekir. Yoksa böyle okuyup sevap kazandık demek yetmez. Ama sevap kazanıyor mu? sadece hiçbir şey anlamasa bile evet gene kazanıyor. Söyledim bu benim Rabbimin kelamıdır dediği için. İmani o anda açığa çıktığı için. Gönül itibariyle evet, Rabbi ile beraber olduğu için okum, okumasa bile okumayı bilmese sadece açıp baksa bu benim Rabbimin söylediği kelamdır dese gene kazanıyor. Asa Kucağına asa sarılsa gene kazanıyor. Nereden kazanıyor? Kendi gönlünden. Gönlüyle Allah'a döndüğünden dolayı. Rabbinin kelamını sevdiğinden dolayı. Rabbini seviyorsa Rabbinin kelamını seviyor. Evet, onun için olması gereken şey her şeyi yerli yerine koymaktır. Yerli yerine koymak demek, Allah neyi nereye koymuşsa, nasıl anlamamızı istemişse öyle anlamamız gerekir. Onun için Kur'an hayatı yaşamak içindir. Hayatımızın Kur'an ile yaşanması içindir. Hatta Kur'an olmak içindir. Canlı Kur'an olmak içindir. Yoksa okuyup sevap kazandık demek, Allah'ın koyduğu yerden onu alı koymak olmuş olur. Evet, bunun için anlamak için mutlaka ders almaya ihtiyaç vardır. Söyledim biraz önce. Her kitabın bir muallimi vardır. Bu kitabın muallimi de Resulullah Efendimiz'dir. Aynı şekilde kıyamete kadar peygamber varisleri evet, bu kitabın da muallimidirler. Sadece zahiri olarak öğretmez, bir de manevi olarak hikmetini öğretir. Allah'ın muradını öğretir. Allah razı olsun. Efendim kısıtlıdır. Ben bir soru daha sorayım inşallah. Efendim. Evet, efendim Zahiye, Işık, Gökdemir. Selamun Aleyküm Hocam. Ben İstanbul'dan Işık, Gökdemir. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Dün akşam rüyamda sizi gördüm ama rüyayı hatırlamıyorum. Rüyamda sizi görmenin bir manası var mıdır? Gönlümüz sizinle hayırlı geceler demiş efendim. Evet. Allah razı olsun zaten en sonunda rüyasını tabir etmiş. Gönlümüz sizinle demiş. Evet. Gönül beraberliğinden kaynaklanıyor. Mümince kardeş olmaktan kaynaklanıyor. Manevi olarak beraberlikten kaynaklanıyor. Evet. Manevi olarak beraberlik budur zaten. Rüyada gördüğümüz manevi olarak beraber olduğumuz şeydir, olduklarımızdır. Evet, gönlün beraber olduğunu gösterir. Gönüller beraberse inşallah hem dünyada hem ahirette hem kıyamet yerinde inşallah hep beraber oluruz. Bütün meselede gönlün beraberliğidir, kişi sevdiğiyle beraberdir. Allah için birbirini sevmek başka bir şeydir. Dünyadaki zahiri sevgilere benzemez. Çünkü kendisi için sevdiğimiz Rabbimizdir. Baki olandır, yaratandır. Onun için olan sevgi de aynı şekilde, fani de baki bir sevgidir. Sadece dünyaya ait değil, ahirete ait bir sevgidir. Allah gönüllerimizi bir eylesin, beraber eylesin inşallah böyle. Evet. Efendim aslında önümüz kurban olduğu için iki tane evet. kurban sorusu var arkadaşlar, evet, merak tabii. ederler şimdi. İyi olur. Efendim Adana'dan Bayram Usta, hayırlı akşamlar. Hocam Meşaklar. borçla kurban kesilir mi demiş efendim. Evet, borçla kurban kesilir. Kurban Allah'a yakınlık için yapılan bir şeydir. Allah bizi bizden daha iyi bilendir. Borcumuzu daha iyi bilendir. Yani birini alacağı var, biri de borcu vardır. Eğer alacağı borcundan fazlaysa bu durumda onu kesmesi gerekiyor. Elbette ki gerekiyor. Elbette ki yani mümin bir şeyi yaparken onu gönülden yapmalıdır, Gönülden. Severek ve isteyerek bir borç olarak değil severek ve isteyerek Allah'a yakınlık olsun diyelir. Eğer gücü yoksa zaten sorumlu değildir. Ama gücü vardır da şu anda müsait değildir. Dolayısıyla borça, borç alıp onu yapar. Söyledim. Yaratan bilmez mi? Yarattığını bilmez mi? Halimizi bilmez mi? Dünümüzü bilmez mi? Kurban sadece böyle e, hayvan kesmek değildir. Aynı zamanda Allah için verdiğimiz her şey bizim için kurban olur. Yani Allah'a yakınlığa sebep olur, vesile olur. Bir tebessüm de kurbandır, sadakadır. Bir şeyi öğretmek de kurbandır, sadakadır. Nefsimizden yaptığımız her fedakarlık kurbandır, sadakadır. Aynı zamanda Haklarımızı helal etmek de kurbandır, sadakadır. Elimizden geldiği kadarıyla ne yapmamız gerekir? Allah yolunda kurban etmeye çalışmamız gerekir. Elbette ki önce kendi nefsimizi kurban etmemiz lazım. Evet. Efendim diğer sorumuz Nurhan Aysal 7 kişi ortak olup bir büyükbaş hayvanı kurban bayramında kesmeyi düşünüyoruz. Ortaklardan birinin niyeti bozuk olursa, mesela kendi payını dağıtmayıp yemek için ortak oluyorsa, diğer ortakların da kurbanı kabul olur mu? Ortak olarak kurban kesmenin şartları nelerdir? Evet. Herkes kendinden sorumludur. Herkes kendi niyetinden sorumludur. Eğer Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam büyük baş hayvana yedi kişi ortaklaşa kurban edebilir dediyse bu böyledir. Söz bitmiştir yani. Onların niyetini kimse bilemez. Kimse sorgulayamaz. Onun için. Biz kendi niyetimize bakacağız. Bizim niyetimiz Allah'ın rızası içinse Allah için kurban kesmekse bizim payımıza düşen evet yedi paydır. Herkes kendi payından sorumludur. Bizim payımıza düşen niyetimizle ne olmuş olur? Doğru olmuş olur. Düzgün olmuş olur. ihlaslı olmuş olur. Dolayısıyla Allah için kurban, yakınlık olmuş olur. Gerisi Gerisi onu ilgilendirmez. Hiç kimse ilgilendirmiyor. Onlar da kendi gönlünden nasıl bir niyetle yapmışlarsa onları da niyetine görendir. Bize düşen kendi niyetimize bakmaktır. Kurban aynen geçerlidir. Herhangi bir e, böyle şeke, şüpheye, vesveseye de gerek yoktur. Gönlümüzde böyle şeylere yer vermeyelim. Neyse Rabbimiz bizi biliyor. Kim nasıl bilirse bilsin önemli değil. Ya da kim nasıl yaparsa yapsın o önemli değildir. Evet. Efendim süreyi dağıtmışız. Evet. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa bu. Önümüzde Kurban Bayramı var. Allah'a yakınlık bayramı. Kurban insanı Allah'a yaklaştırır. Kurbiyet yakınlık kazandırır. Söyledim. Kurban sadece hayvan kurban etmek değildir. Neyimiz varsa onu kurban ederiz. Onu kurban etmemiz gerekir. Söylemiştim daha önce. Sahabeden biri hiçbir şeyi yok. Bütün sahabe kurban keserken onun böyle bir imkanı yok. O da eve gidip kurban Bayramı akşamıydır. Elbette ki duayı yaptıran da Allah'tır. İkram eden Allah'tır. Hatırlatan, gönüle veren Allah'tır. O da şöyle bir kurban yapıyor. Ya diyor, şimdiye kadar kim bana zulmettiyse, haksızlık ettiyse, dedikodu bir yaptıysa, iftira attıysa, kimde hakkım varsa ben de senin için hepsini helal ediyor, sana kurban ediyorum. Nefsimi sana kurban ediyorum. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam çağırtıyor onu. Buyuruyor ki, Cebrail aleyhisselam geldi bana Allah'ın Pardon. Kulun kurbanı kabul ettiğini haber verdi. Merak ettim. Sen neyi kurban ettin? Herkes kurban kesiyor. Allah kimse için Cebrail'i gönderip kurbanını kabul ettim diye bir vahide bulunmadı. Evet, o da anlatıyor. Haklarımı helal ettim. Tabii ki böyle sadece bir helal ettim demek yetmiyor. Helal ettiysek bu durumda Onlara karşı gönlümüzdeki ağırlığı da silmemiz gerekir. İntikam duygusunu silmemiz gerekir. Affettik. Allah için affettik. Allah'a kurban ettik. Evet, bu Kurban Bayramı'nda bizim de yapmamız, ilk yapmamız gereken şey budur. Haklarımızı Allah'a kurban ediyoruz. İnşallah Allah nasıl ki o sahabenin kurbanını kabul ettiyse, Resulullah Efendimiz bu şekilde bize haber verdiyse, Allah bize bunu yapın, ben kurbanınızı kabul edeyim demektir bu. Haklarımızı helal ediyoruz, Allah'a kurban ediyoruz. Dolayısıyla onları affediyor. Aramızdaki o soğukluğu da, düşmanlığı da siliyoruz. İsterse onlar yeniden yapsınlar. Bir daha bayram geldiğinde Allah eğer ömrü verirse bizde bir daha kurban etme imkanımız olmuş olur. Onun için kimseyle küstürmüyoruz. Evet, mutlaka barışıyoruz. Gerekirse eğer karşımızdaki barışmak istemiyorsa üstüne bir de özür diliyoruz. Bir de af diliyoruz. Haklı olsak bile. Rabbimizi sevindireceğiz ya. Hani onu seviyoruz ya. O da bizi sevsin. O da yaptığımızı sevsin diyoruz ya. İmanımız bunu gerektiriyor. Biz de inşallah öyle yapacağız. Hepimizin kurbani, Allah'a yakınlığı mübarek olsun inşallah. Amin. Allah yaptığımız bütün kurbanları inşallah kabul eylesin. Kendisine yakınlığa, evet, muhabbete, sevgiye vesile olsun inşallah. Bütün kardeşlerimizin, bütün müminlerin, Müslümanların kurban bayramı mübarek olsun. Amin. Bayramımız gerçekten inşallah bayram olsun. Bütün müminlerin, Müslümanların tabi tutulduğu imtihanı görüyoruz. Çektikleri sıkıntıları görüyoruz. İnşallah onlar da birbirlerine haklarını helal ederler. Haklarını helal etmeleri inşallah Allah'a yakınlığa, sevgiye, muhabbete vesile olur. Kardeş oluruz birbirimizi sevmiş oluruz, iman etmiş oluruz. Gönlümüz cennete döner inşallah. Bundan dolayı birlik olur, beraberlik olur, kardeşlik olur, barış uğresiyle olur. İnşallah Allah'ın sevgisine, rızasına da vesile olur inşallah. Amin. Bütün kardeşlerimize bayramı mübarek olsun. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Allah. Kıymetli izleyenlerimiz inşallah soramadığımız soruları bir sonraki programımızda sorarız inşallah. Bu vesileyle bizden de kurban bayramımız mübarek olsun inşallah. Kurban Allah yoluna adanmaktı. Allah bizi kendisi yoluna adasın inşallah. Hem hac bayramımız haca vesile olsun inşallah. Bir sonraki programımızda buluşmayı umut ediyoruz. Allah'a emanet olun efendim.